Niyetle ondan yüzlerinizi ve ellerinizi sürün. Allah sizin üzerinizde bir, bir kütük yapmayı dilemez. Fakat sizi iyice temizlemeyi ve üzerinizdeki nimetini kumamlamayı diler. Ta ki şükredesiniz. Ve, e, Maide suresi 6. ayet. Ve zikri celil olun Allah'ın şu kavli. Ey iman edenler, siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye, ve cümrük iken de yolcu olursanız müstesna, kusur edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur ya da sefer üzerinde bulunursanız yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse yahut da kadınlara dokunup da su kullanmazsanız o vakit temiz bir toprağa teyemmüm edin. Yüzlerinizi ve, ellerin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici, çok mağfiret edicidir. Nisa Suresi 43. Ayet 1. Yıkanma öncesi abdest almak babı. Bize Malik Şam'dan o da babası Urve'den, o da peygamberin zevgesi Ayşe'den haber verdi. Şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuklukta yıkandığı zaman ellerini yıkamaktan başlardı. Sonra namaz için abdest alır gibi abdest alırdı. Sonra da parmaklarını suya daldırır ve ondan taşlarının diplerine hilallerdi. Yani aralıklarına su geçirirdi. Sonra iki eliyle başı üzerinden üç avuç su döker. Sonra da suyu bütün bedenin üzerine aktırdı. i̇bn Abbas'tan da <gülüyor> o peygamberin zevcesi Meymun eden etti. Meymun'a radıyallahu anh şöyle demiştir. Rasûlâh sallallahu aleyhi ve sellem yalnız ayaklarını yıkamayarak namaz için abdest alışı gibi abdest aldı. Bacak aralarını ve oralarına isabet eden yıkanacak şeyleri de yıkadı. Sonra kendi üzerine su döktü. Sonra ayaklarını yeniden ayırıp yıkadı. Onun da cönüklükten dolayı yıkanması işte budur. İki, erkeğin kendi kalışıyla beraber yıkanması bağlıdır. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ben bir kaptan yıkanırdık. O kap farak denilen bir kadeh idi. Üç. Bir sağ ölçeğinde ve benzeri miktar ile su, su ile yıkanmak. Bana şube tahtis edip şöyle dedi. Bana Ebu Bekir İbn Hafs tahtis edip şöyle dedi. Ben Ebu Selemi'den şöyle derken işittim. Ben Ayşe erkek kardeşi beraberce Ayşe'nin yanına girdik. Ayşe'nin erkek kardeşi Ayşe'ye peygamberin yıkanmasından sordu. Ayşe bir sağlık miktarı su alır. Bir kap istedi. Onunla yıkandı ve başının üzerine su akıttı. Şu halde ki bizimle birlikte kendisi arasında bedeninin aşağısını perdeleyen bir perde vardı. Ebu Abdullah Buhari'den dedi ki Yezid İbni Harun Behz Ibn i Esved ve El-Cudi de bu hadisi Şubet-i Haccaç'tan rivayet ettiler. Bu hadiste nahv sani bir sağ miktarı su alır. Yerine Kadri-Sani bir sağ miktarı lafzı vardır. Bize Ebu Cafer Muhammed i̇bn Ali'den takris etti. O kendisi ve babası Ali İbni Hüseyin, Cabir İbni Abdullah'ın yanında bulunuyorlardı. Cabir radıyallahu anh yanında bir topluluk vardı. O cemaat Cabir'e sudan sordular. Cabir bir sağ su yeter dedi. Bir diğer kimse ne kadar bana bu kadarı yetmez dedi. Bunun üzerine Cabir saçı senden daha gür, kendisi de senden daha hayırlı olan bir zata bu kadar su yetiyordu dedi. Sonra üstündeki bir parça elbise olduğu halde Bizlere imam oldu. Bize Ebu Nuaym tahsis şöyle dedi. Bize Sufyan İbni Uyayn'e Amr İbni Dina'dan, o da Cabir'in, Yezid'den, o da İbni Abbas'tan tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile zevcesi Meymune bir kaptan beraberce yıkanırlardı. Ebu Abdullah Buhari der ki Sufyan İbni Uyayn'e ömrünün sonunda İbni Abbas'tan, o da Meymune'den diye söyledi. Bu iki rivayette sahih olan ise Ebu Nuhayn'in rivayet ettiğidir." dedi. 4. Evet. Kusülde başı üzerine üç defa su akıtan kimse babım. Bana Cübeyl i̇bn Mut'um tahdis etti ve şöyle dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bana gelince ben başımın üzerine üç kere suyu aktırdım buyurdu. Ve her iki eliyle de akıtma şeklini işaret etti. Bize şu ve Mehmet İbni Raşid'den o da Muhammed İbni Ebu Ali Cafer Ebu Cafer Bakrı'dan o da Cafer İbni Abdullah'dan tartış etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başının üzerinde üç defa su boşaltırdı demiştir. Bana Ebu Cafer Muhammed Bakrı tahsis edip şöyle dedi. Cafer, Cabir bana şunları söyledi. Amucamın uğurları bana geldi. Cabir Amuncan'ın oğlu sözüyle Hasan i̇bn Muhammed İbn-i Hanefi'yi tarz ediyordu. O da sülüpten yıkanmak nasıl diye sordu. Cabir dedi ki, ben, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 3 avuç su alır ve bunları başının üzerinde akıtır, sonra da bedelinin kalan kısmı üzerinde akıtır idi diye cevap verdim. Hasan bana hitaben, ben saçı çok bir erkeğim dedi. Ben de peygamber senden daha çok saçlı idi dedim. Beş. Bir defa yıkanmak babı. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Meymune şöyle söyledi. Ben peygambere yıkanmak için su koydum. Kendisi iki yarlık üç kere ellerini yıkadı. Ondan sonra sol eline boşaltıp hayalarını yıkadı. Sonra elini yere sürdü, sonra ağzını çalkaladı, burnuna su çekti, yüzünü ve ellerini yıkadı, sonra bedenine su atıp Sonra yerinden ayrılıp ayaklarını yıkadı. Altı, yıkanma sırasında hilap yahut güzel koku ile başlayan kimse bu Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cülüklükten dolayı yıkandığı zaman kulet gibi bir şey istedim. Mütakiben avucu ile su alıp başının sağ tarafında yıkamaya başladı. Sonra yine su alıp sol tarafında yıkardı. Sonra iki avucu ile başının ortasına su dökendi. Yedi. Zülüklük yıkanmasında ağzını çalkalama ve burnuna su çekme bari. Bana Salim Kureyş'ten o da İbni Abbas radıyallahu anh'dan tahsis etti. O da bize meymun eden etti. Şöyle demiştir. Mehmine radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yıkanmak için su döktü. O sağ eliyle sol eli üzerine su boşalttı da ellerini yıkadı. Sonra apış arasını yıkadı. Sonra eliyle yere vurdu. Elini toprağa sürdü. Sonra elini yıkadı. Sonra ağzını çalkaladı. Burnuna su çekti. Sonra yüzünü yıkadı. Başı üzerinde su akıttı. Sonra Yerinden uzaklaşıp ayaklarını yıkadı. Sonra kendisine bir havlu getirildi. Fakat o sivilmedi. Sekiz. Daha temiz olması için elini toprağa sürtmek bağlı. Bize Ahmed Salim İbni Ebi Caat'tan, o da Kureyb'den, o da İbni Abbas'tan, o da Meymur'dan sarsız ettik şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çönüplüsten dolayı yıkandı. Şöyle ki eliyle afiş arasını yıkadı, sonra elini duvara söktü, sonra elini yıkadı. Sonra namaz abdesti gibi abdest aldı, nihayet yıkanmasını bitirince ayaklarını da yıkadı. 9- Cünüp olan kimse elinde cünüpten başka bir pislik olmadığı zaman elini yıkamadan önce yıkanacağı su kabı içine sokar mı? İbn-i ve Bera i̇bn Azib Azip elini yıkamadan abdest alacak suyun içine sokmuşlardır. İbn Ömer ile İbn Abbas suyu bul yahanmasından çıklayacak sertliklerde destek Bana Efla el Carsud'un o da Ayşe'den haber verdi ki Ayşe radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ben bir kaptan yıkanırdık ellerimiz o kabın içine gidip gelirdi demiştir. Bize Şube Hammad'dan, o da Hişam'dan, o da babası Urve İbni Bey'den, o da Ayşe'den tahsis etti. Ayşe radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cülübükten dolayı yıkandığı zaman elini yıkar idi demiştir. Bize Şube Ebu Bekir İbni Hafs'tan, o da Urve'den, o da Ayşe'den tahsis etti. Ayşe radıyallahu anh, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cülübükten dolayı bir kaptan yıkanırdık demiştir. Duhari dedi ki ve keza Abdurrahman İbni Kasım'dan o da babası Muhammed İbni Ebi Bekir'den o da Ayşe'den olmak üzere şubenin Ebubekir Bekir İbni Hafs'dan rivayet etmeye hadis gibi rivayet etmiştir. Bize Ebu Velik tahtis şöyle dedi. Bize şube Abdullah İbni Abdullah İbni Cadir'den tahtis etti. O şöyle demişti. Ben Enes İbni Malik'ten işittim. O şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile kadınlarından birisi beraberce bir kaptan yıkanırlardır. Müslüm İbni İbrahim ve Vehb İbni Ceril bu hadisi Ebul Velid'in rivayet etmiş Ebul Velid'in rivayet etmiş olduğu bu iknatla şubeden rivayetlerinde sonunda cünüplükten sözünü ziyade etmişlardır. 10. Yıkama ve abdest, abdest almak fiilleri arasını birbirinden ayırmak bu <gülüyor> İbni Ömer'den dikkat olunur ki ayaklarını cildi üzerinde akdes suyu ıslaklığı kuruduktan sonra yıkamıştır. İbn Abbas şöyle demiştir. Meymun'a radiyallahu anh şöyle derdi. Ben Resulullah için yıkanacağı suyu koydum. Kendisi elleri üzerinde su boşalttı. Ve onları ikişer defa veya üçer defa yıkadı. Sonra Sağ eliyle, sol eli içine su boşalttı. Ve bu su ile hayalarını yıkadı. Sonra elini topraksızla sürttü. Sonra ağzını çalkaladı ve burnuna su çekti. Sonra yüzünü ve ellerini yıkadı. Başını da üç defa yıkadı. Sonra beden üzerine su döktü. Sonra durduğu yerden ayrıldı da ayaklarını yıkadı. On bir. Yıkanma sırasında sağ eliyle sol eli içine su boşaltan kimse babı. Bize Ameş, Salim İbni Ebi Caat'tan, o da İbni Abbas'ın azatlısı Ebu Krayb'tan, o da İbni Abbas'tan, o da Haris kızı Meymune'den takdis etti. O şöyle demiştir. Ben Resulullah için yıkanma suyu koydum ve kendisine perde yaptım. Kendisi eliyle su döktüyle bir veya iki defa yıkadı. Süleyman İbni Mihran el Salim İbni bir İccad'ın üçüncü defacık etmediğini bilmiyorum. Sonra Resulullah sağ eliyle sol elinin üzerine su boşalttı. Fercini yıkadı. Sonra elini yere yahut da duvara sütü. Sonra ağzını çalkalayıp burunla su çekti. Yüzünü ve ellerini yıkadı. Başını yıkadı. Sonra bedeni üzerine su döktü. Sonra kenara çekildi. Ayaklarını yıkadı. Bu sırada silinmesi için ben kendisine bir bez uzattım. Fakat o eliyle şöyle yapıp onu istemediğini işaret etti. 12. Bab cinsi münasebet yaptıktan sonra tekrarlayan ve bir tek yıkanma ile kadınlarını dolaşan kimsenin hükmü nedir? Bize İbni Ebi Adi ile Yahya İbni Said Şubeden, o da İbrahim İbni Muhammed İbni Munteşir'den o da babası Muhammed'den tasbis etti. O şöyle demişti, İbni Ömer İbni Ümer'in ben ihramlı olup da kokun neşretmeni sevmem sözünü Ayşe'den zikrettim. Bunun üzerine Ayşe Ebu Abdurrahman'a yani İbni Ümer'e Allah rahmet etsin. Evet. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme koku sürerdim. O da gece kadınlarla dolaştıktan sonra Sabahleyin kokun neşil ederek, yani kokun izleri üzerindeyken ihrama girerdi dedi. Bize Muaz İbni Hişam tahsis edip şöyle dedi. Bana babam Hişam katat eden tahsis etti. O şöyle demiştir. Bize Enes İbni Malik tahsis edip şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yahut gündüzün bir saatinde kadınlarını devrederdi. Kadınlar da 11 tane idiler dedi. Katada dedi ki ben Enes'e Resulullah buna takat getirir miydi diye sordum. Enes biz aramızda onun 30 erkek kuvveti verilmiştir diye söyleşirdik. Said İbni Ebu Arı da ve Katada'dan Enes'in onlara 9 kadın diye tahsis ettiğini söylemiştir. Mizriyi yıkamak, bizden dolayı abdest almak babı. Ali İbni Ebi Talib anh şöyle dedi. Ben ben size çok olan bir erkek idim. Kızı Fatıma'nın benim nikahımda bulunmasından dolayı ben bir kimse, kimseye peygambere sormasını emrettim. O da sordu. Peygamber ona zekerini yıka da buyurmuştur. Koku 14. Koku sonra da yıkanan kokunun izi bedeninde baki kalan kimse babı. Bize Ebu Avane İbrahim ibni Muhammed ibni Münceşir'den, o da babası Muhammed'den tahsis etti. O şöyle demiştir. Ayşe'ye sordum da ibni Ömer koku neşrederek ihramlı olmamı sevmiyorum. Sözünü zikrettim. Bunun üzerine Ayşe ben Resulullah'a güzel koku sordum. O da kadınlarını dolaştı. Sonra da üzerinde koku izi varken ihramlı oldu. Dedi. <gülüyor> Ayşe radiyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihramda iken başının saç ayrımında kokunun parıldaması sanki hala gözümün önündedir demiştir. 15. Derisini iyice suya kandırdığını zannedip üzerine su akıttığı zamana kadar saçlarını hilallemek babı. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cünüplikten dolayı yıkandığı zaman ellerini yıkar namaz için abdest alır gibi. Abdest alır ondan sonra yıkardı. Sonra şöyle ki sonra eliyle saçlarını hilallerdi. Nihayet derisini iyice suya kandırdığını zannettiği zaman üzerine üç defa su akıtır sonra bedeninin kalan kısımlarını yıkardı. Ayşe dedi ki ben Resulullah ile beraber bir kaptan yıkandım. O da o kaptan beraberce su avuçladık. 16. Cünüplük yıkanmasından abdest aldıktan sonra bedeninin kalan kısmını yıkayıp da abdest huzurlarını yıkamayı diye bir kere daha tekrar etmeyen kimse bağlı. Bize El-Ameş Salim'den, o da İbni Abbas'tan, humayesinde bulunan Kureyb'den, o da İbni Abbas'tan, o da Meymune'den haber verdi. Meymune radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem türüklük yıkanmasının için su koydu. Mütakiben sağ eliyle sol eli içerisine yahut da üç defa kabı eğle su döktükten sonra apış arasını yıkadı. Sonra elini yere yahut duvara yahut da üç defa vurdu. Sonra ağzını çalkaladı. burnuna su çekti, yüzümü iki kollarını yıkadı. Sonra başı üzerine suyu akıttı, sonra bedenini yıkadı. Sonra tekrar çekildi de ayaklarını yıkadı. Meymune der ki, ben silinmesi için kendisine bir bez getirdim de o bunun istemediğini ve eliyle çıkmaya başladı. 17. Bak, İnsan ve sitte olduğunu hatırladığı zaman temin etmeyerek olduğu gibi dışarıya çıkar. Bize Osman İbni Umar'dan tartışılıp şöyle dedi. Bir Yunus Ruhri'den, o da Ebu Seleme'den, o da Ebu Hureyre'den haber verdi. Şöyle dedi, namaz ikamet edildi, insanlar ayakta olduğu halde saflar düzeltildi. Bunu takip eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp yanımıza geldi. Nihayet namaz kıldıracağı yerde önce kendisine sünüp olduğunu hatırladı. Bunun üzerine bizlere yerlerinizden ayrılmayın dedi, sonra geriye dönüp yıkandı. Sonra başından su damlaya damlaya yanımıza çıktı. Tekbir aldı. Biz de onunla birlikte namaz kıldık. Abul Ala bu hadisi Mamel İbni Raşid'den. O da Zuhri'den rivayet etmekte. Osman İbni Ömer mutabihat etmiştir. Bu hadisi Abdurrahman el Evzâî de Zuhri'den rivayet etmiştir. Şu, 18. Zülüplük yıkanmasında ellerin sirkelenmesinin hükmü babı i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Meymuna şöyle dedi. Ben peygamber için yıkanma suyu koydum da kendisini bir kez perdeladım, Bir bez ile perdeledim. O elleri üzerine su döküp onları yıkadı. Sonra sağ eliyle sol elin üzerine su döküp akış yıkadı. Akabinde eliyle toprağa vurup onu toprağa sürdü. Sonra elini yıkadı. Sonra ağzını çavkalayıp burnuna su çekti. Ve Yüzünü kollarını yıkadı. Sonra başı üzerine su döktü. Bütün bedeni üzerinden su akıttı. Sonra yerinden ayrılıp ayaklarını yıkadı. Ben kendisine bir bez attım. Fakat o bunu almadı ve ellerini sekeleyerek gitti. 19. başka başının sağ yanını yıkamakla başlayan kimse bağlı. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştik. Biz kadınlarımız birbirimizin Adınlardan bir birbirimize cünüplük isabet ettiği zaman iki eliyle üç defa su alıp onu başı üzerine dökerdi. Sonra eliyle su alıp sağ tarafı üzerine ve diğer eliyle su alıp sol tarafı üzerine döküp yıkanırdı. 20. Bismillahirrahmanirrahim Halvet'te tek başına için çıplak olarak Yıkanan ve örtünmek daha faziletli olduğu için örtünen kimse babı. Ve Behzibni hekim babası hakimden, O da dedesinden, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdir. Olmak üzere Allah kendisinden hayal edilmeye insanlardan daha haklıdır dedi. Bize attır, var. Mâmer'den, o da Hemmam İbn-i o da Ebu Hureyre'den tartış etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları çıplak olarak birbirlerine baka baka yıkanırlardı. Musa ise yalnızca yıkanırdı. İsrailoğulları Allah'a yığınım olsun, Musa'yı bizimle birlikte yıkanmaktan men eden ancak onun kasırının çıkık olmasıdır derlerdi. Musa bir defa yıkanmaya gitti. Elbisesini de bir taşın üstüne koydu. Akabinde taş elbisesini alıp kaçtı. Musa ey taş elbise mi ey taş mi? diyerek taşın arkasından koştu. Nihayet İsrail oğulları onu çıplak gördüler ve vallahi Musa'da hiçbir kusur yok muhtediler ve Musa elbisesini aldı. Taşı dövmeye başladı. Ebu Hüreyre Vallahi o muhakkak altı yahut yedi döme izi kalmıştır. Dedi. Yine Ebu Hureyre'den o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o şöyle buyurmuştur. Eyüp çıplak yıkandığı sırada üzerinde altından çekilgeler düştü. Eyüp hemen elbisesinin içine avuçlamaya başladı. Rabbi ona ey Eyüp, şu görmekte olduğun şeyden ben seni zengin kılmamış mıydım? diyeni daha etti. Eyüp, senin izzetine yemin ederim ki, evet zengin kıldım, lakin senin bereketinden benim müstani olmak, benim için müstani olmak yoktur, dedi. Bu hadisi İbrahim Musa İbni Ukbe'den, o da Safvan'dan, o da At'a İbni Yeser'den, o da Ebu Kureyli'den rivayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Eyüp çıplak olarak yıkandığı sırada buyurmuştur. 21. Yıkanma sırasında bir şey içinde veya arkasında insanlardan perdelenmek babı. Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani himayesinde bulunan Ebu Murre haber verdi. O da Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'den işitmiştir ki şöyle diyordu. Ben fetih yılı Resulullah'ın yanına gittim. Onu yıkanır halde buldum. Fatıma da onu perdeliyordu. Bu kadın kimdir diye sordu. Ben de Ummi Hani'yim dedim. Bize Sufyan Esseli Ameş'ten, o da Salim ibni Ebi Caat'tan, o da Kureyp'ten, o da İbni Abbas'tan, o da meymu'neden haber verdi. Meymune şöyle demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cünlükten dolayı yıkanırken, ben kendisini perdeledim. O ellerini yıkadı. Sonra sağ eliyle sol el su döküp apış arasını ve oraya değen şeyleri yıkadı. Sonra eliyle duvar üzerine yahut toprağını besletti. Sonra ayaklarını yıkamayarak namaz için abdest alışı gibi abdest aldı. Sonra kendi bedeni üzerine su akıttı. Sonra kenara çekilip ayaklarını yıkadı. Bu hadisi a rivayet etmekte Sufyan'a Ebu Avane ile İbn-i Fıday aynı mutabihat etmişlerdir. Her ikisinin de mutabihatı perdelemedi. Derdi. Yani ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i perdeledim lafzımdadır. 22. Bab, kadın imtihan olduğu zaman. Bize malik Hişam i̇bn Urve'den, o da babası Urve'den, o da Zeynep bint Ebu Seleme'den, o da müminlerin annesi Ulm-i Seleme'den haber verdi. O şöyle demiştir. Ebu Talha'nın karısı olan Ümmü Süleym Resulullah'ın yanına geldi de Ya Resulullah şüphesiz Allah haktan haya etmez. Bir kadın iltihama olduğu zaman bu suretmesi icap eder mi diye sordu. Resulullah suyu gördüğümde evet cevabını verdi. Cülüp 23. Cülüp kimsenin teli ve Müslüman burdal olmaz babı. Bize Bekir İbni Abdullah ne Nafi'den o da Ebu Hureyre'den tahsis etti. Ebu Hureyre cunut iken Medine sokağının birinde kendisine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaşmış. Ebu Hureyre yanında savuşup gittim deyip kendisini tekrar tecriz ederek şöyle devam etti. Ebu Hureyre gitti ve yıkandı. Sonra Peygamber sen neredeydin ya Ebu Hureyre diye sordu. Ebu Hureyre cunuttum taaretsiz Olarak seninle birlikte oturmak istemedim diye cevap verdi. Bunun üzerine Subhanallah Mümin Nur'da olmaz buyurdu. 24. Bab Cünüp kimse dışarıya çıkar. Dışarıda ve diğer yerlerde yürür. Ata Cünüp olan kimse abdest almasa da kan aldırır, tırnaklarını da keser, başını da tıraş eder demiştir. katre'de ve arkadaşları da Enes İbni Malik'in radıyallahu anh'dan şöyle tahsis etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir tek gece içinde kadınları üzerine dolaşır idi. O vakit peygamberin dokuz kadını vardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben cünüp iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benimle karşılaştı ve benim elimi tuttu. Böylece kendisiyle birlikte yürüdüm. Nihayet oturdu. Ben de savuştum da barındığım yere geldim. Yıkandım. Sonra geldim. O hala oturuyordu. Sen nerede idin? Ebahir dedi. Ben de kendisine yaptığım işleri söyledim. Bunun üzerine Sübhanallah. Ya Ebahir. Mümin Nurdar olmaz buyurdu. 25. Cünübün adres aldığı zaman yıkanmadan evde durmasının cevazı babı. Ebu Selem'e şöyle demiştir. Ben Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in cünüp iken uyur muydu diye sordum. Ayşe radiyallahu anh evet abdest alır uyurdu. İbni Ömer şöyle demiştir. Ömer İbni Hattab Resulullah'a birini cünüp iken uykuya varabilir mi diye sordu. Resulullah evet. Herhangi biriniz abdest aldıktan sonra isterse cünüp iken yatsın buyurdu. 26. Cünüp olan kimse abdest alır sonra uyur bağlı. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi cünüp olduğu halde uyumak istediği zaman apış arasını ve namaz için abdest alır gibi abdest alırdı. İbni Umer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberden birini cünüp iken uykuya var mı diye fetva istedi. Peygamber abdest aldığı zaman evet buyurdu. Bize Malik Abdullah İbni Dinar'dan o da Abdullah ibn Ömer'den tahsis etti. Şöyle demiştir. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh Resulullah'a geceleyin kendisine cümlülük isabet eder olduğunda, tam zikretti. Resulullah ona Zekerini yıka abdesten sonra uyu buyurdu. 27. Bab Erkeğin sünnet yeri kadının sünnet yeriyle buluştuğu zaman bize Muaz İbn-i Fudalet hasris edip şöyle dedi. Bize Hişam et destevayı tahris etti. Ve keza bize İbn-i Ebu Nuhayim, Hişam et destevaydan, o da dedim, o da Hasan Basri'den, o da Ebu Rafi'den, o da Ebu dedim, o da peygamberden tahris etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erkek kadının dört şubesi arasına oturup da sonra kadının meşakkat ulaştığı zaman her ikisi de yıka, ikisine de yıkanmak vacip olmuştur buyurdu. Bu hadisin benzerini şubeden rivayet etmekte Amr İbni Merzuk da mutabat etmiştir ve halinin şeyhi olan Musa İbni İsmail şöyle dedi. Bize Eban İbni Yezid tahtı edip şöyle dedi. Bize Katar da tahdis edip şöyle dedi. Bize Hasan Basri bu hadisin benzerini haber verdi. 28. Kadının felcinin ıslaklığından şikayet eden şeyleri yıkamak babı. Yahya İbni Kesir, Ebi Kesir'den şöyle dedi. Bana Ebu Selem'e haber verdi. Ona da Atar İbni Yeser haber verdi. Ona Zeyd İbni Halid El Cüheni haber verdi. Kendisi Osman İbni Affan radiyallahu anh'a sorup erkek kalmış karısı ile cinsi münasebet yapıp da meni getirmediği zaman ne yapmalıdır? Bana haber ver demiş. Osman da namaz için abdest alır gibi ab abdest aldığı gibi abdest alır ve bacaklarının arasını yıkar diye cevap vermiş de. Ben de bunu Resulullah'tan işitmiştim demiştir. Ravi Zeyd İbni Halid bu meseleyi Ali İbni Ebi Talib'e, Zübeyir İbni Avvam'a Halhal vezullah ve ibni, i̇bni kabba da sordum. Bunların hepsi de benzeri de böyle emrettiler. Ya ya İbni Ebi Kesir şöyle dedi ve yine bana Ebu Tebûselem e haber verdi. Ona da Urvatik Muzebeyr haber vermiştir. Ona da Ebu Eyyub kendisinin bunu Resulullah'tan işittiğini haber vermiştir. Hişam şöyle demiştir. Bana babam Urve haber verip şöyle dedi, bana Ebu Eyyub haber verip şöyle dedi, bana Ubey ibn-i haber verdi. Kendisi ya Resulallah erkek kadın ile cinsi münasebet yapıp da beni indirmediği zaman nasıl hareket etmelidir dedi Resulallah. Kendisinden kadına dokunan şey yani cekerini yıkar sonra abdest alır ve namaz kılar buyurdu. Ebu Abdullah Buhari şöyle dedi. Beni indirmeden de yıkanmak dinde daha iyi ihtiyaçlı olanıdır. Bap'taki bu hadiste ise Şari'den rivayet edilen iki emrin sonuncusudur. Biz bunu ancak sahabilerin yıkanmasının vacip olup olmaması hususundaki ihtilastan dolayı e, beyan ettik.